İrade Terbiyesi Julie Payo Önsöz 17. yüzyılda ve 18. yüzyılın bir bölümünde din, insan hayatında önemli bir yer teşkil etmekteydi. Bu nedenle irade terbiyesi genel olarak insanlar için sorun olmaktan uzaktı. Katolik kilisesinin sahip olduğu güç, inanan insanların karakterini şekillendirmeye yetiyordu. Ancak günümüzde bu mesele birçok düşünürün aklını meşgul etmekte, yerine bir şeyler konulamadığı düşünülmektedir. Kitap, roman, dergi, gazete ve mecmualarsa alarsa irademizi zorlar hale gelmiştir. İradesizlik genel itibarıyla hekimlerin de ilgisini çekmiştir. Ancak ruhsal sorunlar üzerine yoğunlaşan doktorlar çözümü psikolojide aramışlardır. İradenin temelde akılla ilgili bir kavram olduğuna kanaat getirilmiştir. Fakat eksik buldukları yan, ispatı gereken bir metafizik teorinin olmayışıdır. Cahilliklerine veriyorum. İktisat politikasında söylenen, tarımın verimsiz ama kolay işlenebilen topraklardan başlanarak, verimli ama sert topraklara doğru ilerlemesi gerektiği kuramı psikoloji içinde geçerli olabilir. Açıklanması zor olan önemli bir olguyu ele almadan önce, önemsiz ama izahı kolay davranışlar hakkında çalışma yapılmalıdır. Düşüncelerimizin karakterimiz ve eğilimlerimiz üzerindeki etkisini yeni yeni fark ediyoruz. İrade duygusal bir güçtür ve düşüncelerin irade üzerinde etkili olabilmesi için tutkularımıza da, da beslenmesi şarttır. Cimri, parayı her şeyden daha çok sevdiğinden, paraya dair isteğini bilinçli bir şekilde bir üst boyuta taşıyarak, küçük zevklerden kendini mahrum eder. Midesinden kısar, arkadaşsız kalmayı göze alır. Kısacası, psikolojinin gitmek istediğimiz yönde bize ne kadar etkisi olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Maalesef, bu açıdan psikolojimizi yeterince kullandığımız söylenemez. Son 30 yıldır Avrupa'yı şekillendiren düşünürler, iki teoriye dayanarak irade terbiyesinin aksine çalıştılar. Birinci yanlış, karakterin sabit bir yapı gibi dokunulmaz, değişmez olduğu düşüncesidir. Bu çocuksu düşünceyi ileride detaylarıyla inceleyeceğiz. İkinci ise irade terbiyemize faydası da olan özgür irade teorisi. Stuart Mill bu doktrinin uygulayıcılarına canlı bir kişisel kültür kattığını söylemiştir. Ancak doğruyu söylemek gerekirse, özgür irade teorisinin de birincisi kadar kendimizi kontrol etmekte bize zarar verdiğini belirtmek zorundayız. Bu teori insanı ıslah etmenin kolay ve doğal olduğunu iddia eder. Oysaki kişiliğin oturması psikolojimizi çok yakından tanımayı gerektirir ve sabırla yürünen uzun soluklu bir süreç sonunda elde edilebilir. Bu teori, basit görünmesi nedeniyle birçok akıllıyı gerçek anlamda irade terbiyesinden alıkoymuştur. Yani, insanlığa ve psikolojilere büyük zarar verdiğini söylemeden edemeyeceğim. İşte bu yüzden bu kitabı Theodule Armon Riboy'a atıyorum. Psikoloji eğitimini sevdiren, Fransa'da metafiziğin psikolojiden ayrılmasına öncülük eden, insan bilincini ve doğasını bir kenara bırakarak zekanın ve insan iradesinin kaynağını araştıran kişidir. Bu metodun metafiziği yok saymadığını söylemekte fayda var. Sadece psikolojiyi metafizikten ayırıyor ki bunlar zaten birbirinden çok farklıdır. Kendisi psikolojiyi bilimsel olarak ele almayı öngörüyor. Bilim adamının görevi sadece bilmek değil, bilginin kullanılmasını sağlamaktır. Psikoloğun görevi de geleceği insanlık adına daha düzgün yaşanması için şekillendirmektir. Diğer bir deyişle geleceğin insanların arzuladığı gibi olmasını sağlamaya çalışmaktır. En azından bizim kendimize biçtiğimiz görev tanımı budur. İnsan iradesine zayıf olmasının nedenlerini araştırdık. Çözümün geliştirilmeye müsait duygu durumlarına dayandığını değerlendirdik. Topluma sunduğumuz bu kitabın alt başlığı, irademize faydalı olacak duygularımızı güçlendirmek ve zararlı olanları da uzaklaştırmak olabilir. Tüm konsantrasyonumuz bu yönde olacaktır. Bu hususta kendi payımıza düşen çabayı sunuyoruz. İrade terbiyesini soyut biçimde ele almak yerine uzun süreçli ama kalıcı bir yolla iradeyi terbiye edebilmeyi amaç edindik. Gençlerin ve zihnini kullanarak çalışanların bu kitaptan faydalanmalarını umut ediyorum. Birçok öğrencinin kendini kontrol etmede yöntem eksikliğinden yakındığını duydum. Onlara bu konuda bana ilham olan dört yıllık çalışmamı ve düşüncelerimi sunuyorum. Jolie Payot, 1893 1. Kitap Meseleye Giriş 1. Bölüm Mücadele Edilecek Düşman İsteksizlik İmparator Caligula, Romalıların kafalarını tek hamlede koparabilmek için bir tane başlarının olmasını isterdi. Düşmanlarımızla baş edebilmek için buna benzer bir arzuya kapılmamız faydasızdır. Ancak yine de tüm başarısızlıklarımızın neredeyse tek sebebi vardır. O da irade zayıflığı. Çaba göstermekten ve özellikle süreklilik gerektiren bir çabadan korkarız. Rahatı düşkünlüğümüz, tembelliğimiz gibi insani huylar tıpkı yer çekimi kanunu gibi doğaldır. Gerçek şu ki, kararlı bir iradenin karşısında ancak devamlı bir güç durabilir. Tutkularımız doğası gereği geçicidir. Ne kadar şiddetli olursa bir o kadar kısa sürer. Takıntı haline gelen ihtiraslar haricinde tutkuların sık oluşu düzenli bir çabanın yerini tutabilecekleri anlamına gelmez. Ancak hantallık, rehavet, tembellik veya aymazlık diye adlandırılan huylarımız süreklilik arz eder. Bu huylarımıza karşı yapılacak düzensiz mücadele, mücadeleyi tekrar etmekten başka bir şeye yaramaz, sonunda başarılı da olunmaz. İşin gerçeği, insanoğlu tarafından düzenli ve uzun süreli çaba sadece zorlamayla ve ihtiyaç halinde ortaya çıkar. Büyük seyyahlar, ilkel toplumların çalışmaya yeterince istekli olmadıkları için geri kaldıkları hususunda hemfikirdir. Bilindik örnekleri o kadar uzaklarda aramaya gerek yok. Aynı durumu düzenli çalışmaya zorlanan bir çocuğun isteksizliğinde de görmüyor muyuz? Akranlarından daha fazla çalışmak isteyen bir köylü veya işçi bulmak ne kadar zordur? Spans'ı gibi siz de günlük hayatta kullandığınız eşyaları bir gözden geçiriniz. Aklımızı biraz kullanarak onları işlevlerinden daha kullanışlı hale getirmek mümkündür. Yazarın söylediği gibi birçok insan aklını en az şekilde kullanarak hayattan galip geçer. Öğrencilik hayatımızı bir hatırlayalım. Arkadaşlarınız arasından kaç tane çalışkan öğrenci sayabilirsiniz? Neredeyse bütün öğrenciler asgari çabayla sınavlardan geçmek istemezler mi? Ortaokuldan itibaren özgün yorum yapmak öğrencilere ne kadar da zor gelir. Tüm dünyada öğrenciler az bir çabayla basit ezberler sayesinde sınavlarından geçebilirler. Öğrencilerin hedefleri de çok yüksek değildir zaten. Manuvrir'in ifade ettiği gibi, onların aradığı iş, itibarlı olması gerekmeyen, sabit maaşı, istikbali de olmayan, üzerinde yaşlanacağı bir devlet dairesi koltuğudur. Tıpkı bir saat misali aynı hareketlerin tekrar edildiği, yeteneklerinin yavaş yavaş köreldiği bir iş olsun. Yeter ki beynini yormasın, çok zorlanması gerekmesin. İşini garantiye alma içgüdüsü, güdüsü, kişiyi yaşamaktan ve harekete geçmekten alıkoyar. Özellikle memurları suçlamamak gerek. Belki terfi almak hariç bir meslek veya kariyer insanın kişiliğini, şevkini ve enerjisini korumak için yeterli gelmez. İlk yıllarda etkin bir şekilde çalışmak için kendimizi zorlayabiliriz. Ancak kısa zaman sonra zihni çaba, araştırma gerektiren vazifeler azalmaya başlar. Başlangıçta gayret sarf etmeyi gerektiren işler zamanla alışkanlığa dönüşür. Avukatlık, hakimlik, doktorluk, profesörlük var olan bilgilerle idare edilen mesleklerdendir. Yıldan yıla harcanan çaba ve aklını kullanma fırsatları azalır. Kullanılmaya kullanılmaya beyin etkinliğini dolayısıyla melekelerini kaybetmeye başlar. Şayet işinizin paralelinde kendinize zihinsel etkinlikler bulmazsanız, yavaş yavaş yetilerinizi kaybetmekten kendinizi alıkoyamazsınız. Kitabımız daha ziyade zihnen çalışanlara hitap ettiği için düşman diye ifade ettiğimiz tembelliğin farklı türlerini incelememiz gerekir. Gençte en çok rastlanan zaaf, uyuşukluk ve canım istemiyor durumudur. Bu kişi saatlerce uyur. Uyuşuk vaziyette uyanır. Halsiz, tepkisiz, esnemelerle yavaş yavaş elini yüzünü yıkar. İşle alakası yoktur. Hiçbir şeye ilgi duymaz. Her şeyi yavaş, neşesiz ve isteksizce yapar. Tembelliği, uyuşukluğu yüzünden okunur. Bakışları anlamsız ve dalgındır. Hareketlerinde itinasız ve dikkatsizdir. Sabah saatlerini bu şekilde kaybettikten sonra öğle yemeğini yer ve ardından kafeye giderek gazeteleri, küçük ilanlarına kadar okur. Çünkü çaba harcamasını gerektirmez. Öğleden sonra biraz canlılık gelince bu zamanı da boş muhabbetleri harcar. Muhabbetten siyasiler, edebiyatçılar, profesörler paylarına düşen eleştiriyi alır. Tembellik, gevezelik hep daha çekicidir. Akşam zavallım umutsuzca yatağa giderken geçen akşamdan biraz daha karamsardır. İşine yaklaşırken bırakamadığı tembellik aslında mutsuz olmasına neden olur. Mücadele etmeden mutlu olunmaz, her mutluluk az çok bir çaba ister. Kitap okumak, müze ziyareti, ormanda dolaşmak hep bir teşebbüs gerektiren zevklerdir. Ayrıca tembelin kendini mahrum bıraktığı zevkler, istediğiniz kadar tekrarlanabilen ve çaba gerektiren etkinliklerdir. Tembeller yumruklarını sıkmadıkları için mutluluğun avuçlarının içinden kaçıp gitmesini seyrederler. Seyincüram, bu kişileri ellerinde kılıçları havada bekleyen ama hiçbir zaman indirmeyen gravür heykel askerlere benzetir. Tembellik, anlık enerji patlamalarına engel değildir. Medeni toplumlarla tembel toplumları ayıran anlık çalışmalar değil, düzenli ve sürekli çalışmaların toplamında harcanan eforun çok daha değerli olmasıdır. Az da olsa düzenli ama sürekli olan çalışma, uzun molalar içeren yüksek eforların toplamından daha güçlüdür ve daha değerlidir. Tembelse anlık büyük çabalar sonrası uzun dinlenmeleri tercih eder. Araplar büyük bir imparatorluk kurdular ama korumayı başaramadılar. Çünkü ülke yönetimi için gerekli olan düzeni, yolları, okulları ve sanayiyi kuramadılar. Aynı şekilde tüm tembel öğrenciler sınavların yaklaşmasıyla kırbaçlanmış gibi çalışırlar. Oysa eksik olan aylarca ve yıllarca az ama düzenli çalışmadır. Gerçek ve verimli çalışma enerjisi az ama düzenli olan eforla mümkündür. Böyle değilse muhtemelen tembel işidir. Düzenli çalışma tek hedefe yönelik olmayı gerektirir. Çünkü irade gösterilen çabanın çokluğundan ziyade tek amaca yönelik olmasıyla kendini belli eder. İşte size çok sık karşılaşılan bir tembellik örneği. Bu kişi nadiren boş durur. Gün boyunca Brunetier'in rasin üzerine yazdığı birkaç makalesini, jeoloji ile ilgili bir yazıyı okur. Birkaç gazeteye göz atar, bazı ders notlarına bakar. Kompozisyonuna göz gezdirir, birkaç satırda tercüme yapar, bir saniye bile boş kalmamıştır. Değişik alanlara el atması ve çalışkanlığı arkadaşları tarafından hayranlıkla karşılanır. Ama biz kendisini tembel olarak nitelendiririz. Psikolojik açıdan bu gencin, çeşitlilik içeren çalışmaları spontane dikkatinin zengin olduğu anlamına gelebilir. Ancak iradi dikkatten çok uzaktır. Bu farklı alanlara ilişkin söze çalışma, iradi zayıflığından başka bir şey değildir. Bu öğrenci bize çok sık karşılaşılan dağınık tür olarak adlandırdığımız bir tembellik örneği sunar. Bu zihin dağınıklığı eğlenceli bir durum gibi olsa da sadece bir gezintiden ibarettir. Pierre Nicole bu durumu şuraya buraya amaçsızca konan sineğe benzetiyor. Fenelon ise muhteşem bir benzetmeyle şöyle ifade ediyor. Rüzgarlı bir odada yanan mum. Bu dağınık eforun en kötü tarafı hiçbir tesirin kalıcı hale gelmemesidir. Zihni çalışmalarımıza katkı sağlayacak duygu ve fikirlerimize, otelde konaklayan gelip geçici müşteriler gibi davranırsak, bir süre sonra bize yabancılaşırlar ve unuturuz. İlerleyen sayfalarda zihnimizi doğru kullanabilmek için tüm çabamızı tek yönde toplamamız gerektiğini göreceğiz. Hakiki bir çaba göstermeye karşı duyulan isteksizlik, tüm eforun düzenli bir şekilde tek bir gayeye yönlendirilmesinin zorluğundan kaynaklanır. Bir eser vermek, buluş yapmak herkesten farklı düşünmeyi gerektirir. Ek olarak bireysel çabanın bu kadar zor olmasının sebebi koordinasyon gerektirmesidir. Bunlar zihni çalışma ve icraat gerektiren işler için birbirinden ayrılma zikiridir. Bu tür çalışmaların yarının yöneticileri olarak öğrenciler için de nedenli zor olduğunu biliyoruz. Örneğin felsefe bölümü öğrencileri final sınavları gelip çatana kadar gayet iyi öğrencilerdir. Çalışkandırlar ve genelde vazifelerini yerine getirirler. Ama ne yazık ki pek düşünmezler. Zihinsel tembellikleri sadece kelimelerle düşünüyor olmalarından kaynaklanır. Psikoloji dersine çalışırken hiçbirinin aklına, psikolojiyi doğdukları günden itibaren kullanıyor oldukları gelmez. Jordan'ın söylediği gibi bilmeden konuşurlar. Kitaplardan örnekler almak kendini inceleyip, kişisel örnekler bulmaktan daha kolaydır. Maalesef araştırmak yerine ezberlemeye yönelirler. Basit bireysel teşebbüsler yerine beyinlerine bir yığın bilgi yüklemek onlara daha az ürkütücü gelir. İstisnai olarak gerçekten iyi öğrencilerde yok değil ama çoğunluğu her yerde pasif kalıyor. Kişisel gayret eksikliğine en büyük örnek olarak dönem sonu sınavları gösterilebilir. Çoğu öğrenci bu sınavlardan korkar. Bu sınavlarda öğrenciler sorulan sorulara bireysel örnekler bulmak yerine derslerde öğrendikleri konuları farklı bir şekilde tekrar etmekle yetinirler. Hocanın aradığıysa öğrencinin mantık yürütebilmesidir ama bu çalışma onlar için son derece nahoştur. Kendi başlarına bir konu bularak onun üzerinde kafa yormakta zor gelir. Doğal olarak özgün çalışmaya karşı isteksizlik üniversitede de devam eder. Ne yazık ki sınavlar öğrenciyi gerçekten tanımaya veya değerini ortaya çıkarmaya yönelik değildir. Sadece hafızaya kaydettikleriyle ilgilenir. Bu sınav sistemini biraz düşününce tıp, hukuk, fen bilimleri, tarih öğrencileri yani tüm öğrenciler yıl boyunca ezber bilginin haricinde gerçekten öğrendikleri bilgi miktarının ne kadar az olduğunu itiraf edeceklerdir. Okul zavallı gençleri her şeye temas etmeye mecbur bırakınca hiçbir şeyin esasına vakıf olamıyorlar. Tembelliğin öğretim görevlilerine kadar sirayet ettiğini bilmekte fayda var. Tembellikten bahsederken önemli bir görevde olmak veya çok iş yapmış olmak fark etmiyor. Çünkü burada nicelik değil, nitelik önemlidir. Nitekim çoğu zaman miktar, işin kalitesini de bozar. La Fontaine'in Rakun'la Kedi Masalı'ndaki Rakun, kestaneleri ateşten çıkarır. Burada Rakun, akılcı düşünceyi sembolize eder. Bu benzetme doğru bir teşbihtir. Rakun patileriyle itinayla, külü kenara çekip parmaklarıyla birçok seferde çıkarır. Önce bir, sonra iki ve üç tane kestane. Üniversitede öğretim görevlisi ise tekrara dayılı ders yapar. Sabit materyallerle desteklendiği için düşünmeye ihtiyacı yoktur. Yaratıcı düşünceye lüzum görmeden dersini anlatır. Zaman Renan'ın bilim dünyasına dair tenkitlerini doğrulayacaktır. Bugün Paris Milli Kütüphanesi'ne her yıl 20 binden fazla kitap geldiğini düşünürsek, 50 yıla kalmadan günlük gazeteler ve dergiler hariç 1 milyon eser birikecektir. 1 milyon cilt. Bunlar geleceği olmayan, sonuç kısmı şüpheli ve her zaman tartışmaya açık çalışmalar. Her eserin yaklaşık 2 santim kalınlıkta olduğunu farz edersek, üst üste konulunca Mont Blanc Dağı'ndan 40 kat daha yüksek bir seviyeye ulaşmış oluruz. Tarihse bu isimleri unutacaktır. Ancak hafızalarda sebepleri ve sonuçlarıyla büyük sosyal olaylar kalacaktır. Acaba soyut bilimler bu bilgi yığını altında ezilip düşünce üzerindeki etkisini yitirmekten kurtulabilecek midir? Gelecekte ise çalışma kavramından bahsederken gerçek anlamda çaba sarfedilen, lüzumsuz detaylardan arındırılmış ve yoğun düşünce gücüyle üretilen konsantrasyon anlaşılacaktır. Gerçekte yaratmak, bir fikri bütünsel olarak düşünmek ve gün yüzüne çıkartabilmektir. Lüzumsuz detaylarsa gerçeği gizler, içimizdeki tembellikle bir olup gözümüzü boyar. Zihni tembellik ne yazık ki bütün öğrenme mekanizmamızı ağırlaştırır. Eğitim müfredatımız adeta öğrencilerin kafası dağınık olsun diye hazırlanmış gibi. Zavallı gençlerin bir konuda var olan bilgileri yutarak diplere inmelerine engel olunuyor. Yükümlü oldukları derslerin çeşitliliği gerçeğin kıyısından geçmelerine neden oluyor. Mevcut müfredatın temelden mantıksız olduğunu nasıl düşünsünler? Aslına bakarsanız eğitimimiz öğrencinin yaratıcılığını ve becerilerini köreltiyor. Birkaç yıl öncesine kadar askeri topçu gücümüzün hali içler acısıydı. Günümüzde ilerleme kaydetti. Neden mi? Çünkü önceleri obüs bombaları hedefe ulaşamadan patlıyordu. Şimdilerde ise geliştirilen özel patlayıcı sayesinde obüs bombası infilak etmeden önce birkaç dakika daha ilerliyor ve olayın kalbine, diplere inerek her şeyi paramparça ediyor. Eğitim sistemimizde düşünme yeteneğimize patlayıcı yerleştirmeyi unutmuş gibidir. Bilginin derinlerine inilmesine izin vermiyoruz. Birçok öğrenci koşuşturmacaya, üniversitede de aynen devam eder. Hatta daha hızlı Ek olarak modern hayat şartları, ruh dünyamızı yok etmeye ve zihnimizi meşgul etmeye gayret eder. İletişimin kolaylaşması, seyahat sıklığı, gezme alışkanlığı düşüncelerimizi dağıtmaya sebep olur. Okumaya zaman bile bulamayız. Coşkulu ama bir o kadar da boş bir hayat yaşıyoruz. Günlük gazetelerin yaydığı sahte telaş, dünyanın dört bir yanından gelen üçüncü sayfa haberleri yığını, bazı insanları okumanın ne kadar da tatsız bir şey olduğu duygusuna sevk eder. Peki bunca dikkat dağıtan olay karşısında eğitim sistemimizin vasattığı da göz önünde bulundurulursa, bu durumdan nasıl kurtulmalıyız? Ayrıca bizi bu halden çıkaracak olan irade terbiyesine eğitim sistemimizde yer verilmemesi de ne acı değil mi? İrademizi güçlendirmek için yapılması gerekenleri yapmıyoruz. Beynimizi depolamakla meşgulüz. Zihnimizi çalıştırırken irademizden de istifade edeceğimiz için onu beslememiz gerek. Buğday ekip büyütmek gibi canlandırmaktan bahsediyorum. Gençler bugünün ötesini göremiyor. Günümüzde öğretmen baskısı, arkadaş alayları, bir taraftan cezalar, diğer taraftan ödül, iltifatlar. Yarınsa uzak olmasına rağmen lisans eğitimi, sınavlar, hatta en tembelin bile kolaylıkla başarabileceği ezberci baro ve tıp sınavları. İrade terbiyesi pek ciddiye alınmaz. Ancak insanı insan yapan, hayatını düzene koymasını sağlayan bu değil mi? En parlak yetenekler dahi özgüven olmazsa sönmez mi? İnsanlığın büyük başarılarında en büyük pay sağlam iradelerin değil midir? Ne gariptir ki söylediklerimize herkes içinden katılıyor. Herkes isteksizlik ve boş düşüncelerle dolu davranışlar arasındaki dengesizlikten şikayetçi. Ancak henüz eğitimde irade terbiyesini ele alan bir kitap yayınlanmamıştır. Üniversite hocalarının henüz el atmadığı bu konuda gençler de kişisel olarak ne yapacağını bilmiyor. Hiç çalışmayan, rastgele 10 üniversite öğrencisini sorgulayın. İtirafları şu olacaktır. Önceleri lisede öğretmenimiz yapmamız gereken ödevleri söylerdi. Yapmamız gerekenler netti. Tarih kitabının şu sayfasından şu sayfasına kadar çalışın, şu geometri teoremini öğrenin, şu ödevi yapın, şu sayfaları tercüme edin. Bu ödevleri yaparken öğretmen motive eder, ödevler yapılmazsa da azarlardı. Şevkle bizi destekler, takip ederlerdi. Bugün bu durumdan eser yok, ödev de yok. Günümüzde zamanı istediğimiz gibi kullanıyoruz. Çalışma planımızı yaparken inisiyatif kullanmayı öğrenmediğimiz için ve bize zaaflarımızla ilgili hiçbir şey de öğretilmediği için adeta teoride can yeleğiyle yüzmeyi öğrenip sonra korumasız vaziyette suya atılmış gibiyiz. Doğal olarak boğuluyoruz. Ne nasıl çalışacağımızı biliyoruz ne de içimize çalışma isteği var. Hatta irade terbiyesini nereden sağlayacağımızı da bilmiyoruz. Bu konuda pratik bilgi veren kitap da yok. Boyun eğiyor ve düşünmemeye gayret ediyoruz. Bu çok acı bir durum. Kahve, bar ve arkadaşlar var. Eğlence devam ediyor. Zaman hızla akıp gidiyor. Birçok öğrencinin sahip olmadığı için yakındığı hususları bu kitapta yazmaya gayret ettik. Birinci bölümün sonu.